Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Recep Ayı ve Regaib Kandili Gecesi. Recep Ayı'nın iki özelliği var. Biri eşlül Hurum'dan deniyor, dört aydan. İkincisi de üç aylarında başlangıç olmuş oluyor. Yani Ramazan'ın alt yapısı Ayı. Eğer bir kimse Recep ayına iyi hazırlanabilirse inşallah Ramazan'ı dahi karşılar yeri yapar inşallah. Recep'in anlamı ne acaba? Recep. B ile P değil tabi. Heybetli, azametli, hürmetli anlamına gelir Recep ayı. Recep ayı Demek ki hürmete saygın yayılmış oluyor. Büyüyor Nislam Hazretleri, Recep Şehrullah. Recep ayı, Allah'ın ayı, Recep ayı. Ve Şaban şehri, Şaban ayı benim ayım diyor Peygamber Hüsnü. Ve Ramazan şehri ümmeti, Ramazan ayı ümmetimin ayı buyuruyor Nislam Recep ayı, ayı anlamına gidiyor, rica alıyor. Recep ayı neye benzer Bir araba. Özellikle kışın soğukta, epey çalışılmış bir araba. Recep bu araba çalışmaya benzer. Roland Sins'le, boşta çalışır. Şaban ayında bir geçilir, yürüyeceği, yürüyüşe başlar. Ramazan lisedir, tam süratte gitmeye benzemidir. Recep ayı, heç demek ki bir başlangıcı olmuş Recep ayı. Recep özelliğine biri de tevbe ayıdır Recep ayı. Tevbe ayı. <gülüyor> tevbe, insanın gülhatan arınması, temizlenme anlamaya geliyor. Gülhatan arınma, temizlenme. Bu ayda. İki çeşit temizlenme vardır. Biri maddi temizlenme. Bu da suyla olur, sabunla olur böyle. Yani. İkincisi de manevi temizlenme. Bu da ancak tevbe-i istiğfariyle olur. Bilhassa günümüzde, çağımıza bu dönemde. Günahattan kaçırmak çok zor muhtemelen. Çok günahattan kaçırmak zor. Her te günahlar sarmış, bilatlar sarmış... İnsana genelde gaflete dalmış insanlar. Bu ortamda Mevla'yı bulmak, gönlü Allah'a bağlama celle câlühü. Tabi biraz zor, ama sevabı yüz katı fazla bu zamanda. Yani kim yaparsa bu zamanda, o kimseye yüz şey sevabı var. Yüz şey sevabı bu zamanda yapanlara. Neden? Güç olduğu için zor olduğu için. Yani Akarsuyu tersi yüzmeye benzer bu zamanda İslam'ı yaşamak. Bizim Mevlam'a akıl vermiş, akıl. Akıl nedir? Göz nedir? Göz hazır olan bir şeyi görür. O kadar. Akıl ilerisine görür. Akıl ilerisine görür. Ne var ilerimizde muhteremler? İlerimizde tabi bizi bekleyen bir ölüm var, ölüm. Ne kadar zaman değişse, çağlar değişse, bilim teknoloji uzayı fırlasa da ölüme çare bulunamıyor, diyorlar. Yaşlanmaya çare bulunamıyor. <gülüyor> Bu kadar imkâdan varken, bilim teknoloji varken, hastalıklar çoğalıyor, azalmıyor hastalıklar bile. O halde e, zaman böyle geçemiyor, Madem ki ölüme çare bulunan bulunamıyor, Ölüm diye bir gerçek vardır. Ona hazırlamı, şartı, farzı, zorunludur ölüme. İşte akıl bunu görüyor. Yani akıl bir sonuca bakıyor. Eğer bir insan... ...aklıncı davranmazsa kişi... ...yani kişi aklını der bırakır da... ...nefsine uyarsa... ...ortama uyarsa ne olur? Yani diye gözü görür. Yeme, içme gezme, evlenme, gülme, haramma, şunlar, bunlar. Hayatlı kişi öyle zanneder. Ama hayat devam etmiyor ki hayat... Hayat devam etmiyor. İşte akıl bunu gösteriyor. Ne gerekiyor bunun içinde? tövbe istifar istiğfar ile önce bir arınmak, temizlemek günahlardan gerekiyor. İnsanın gönlü günahlar varken o kişi ne kadar namaz kılsa, uyutulsa da ondan zevk alamaz derler. Yani kıldığı namazı öyle duygusuz, tatsız, zevksiz olan namazı derler. Yani kalkar ama ondan fiil alamaz derler. Bir kimse bir meyvede aldığı tadı namazı alması şart en aşağı. Bir meyve. Kişi ne onu yerken onların bir sene zevk alır. Kişi sevdiği yemeyecek onların zevk, tat olur. Yani topraktan yetişen bir bitkinin verdiği tat, ki bunu alabiliyor insan, merhaba bu duyguyu vermiştir. Peki namaz taslı hocaya namaz? Değil mi? Namaz tatsız değil. Namaz nedir? Allah'a yönelme, el bağlama, tekbir alma, kırk dönme, huzura girme yani Rabbim sen beni yarattın ben kulun diye kulluk makamı ermeden başlıyor. İşte bir kimsenin kalbi gülhal karardı mı o kalp o gönül yazık ki namazdan zevk alamayan muhtemelenler. Ne gerekiyor? İşte inşallah bu aynı Önce tövbe istiğfar Çok tevbi istiğfar. Estağfurullah'l azim ve etüb ileyh. Estağfurullah'l azim, fetr ileyh. La ne? Allah'ım, sana istiğfar ediyorum. Affımı diliyorum. İstifhar, af, mağfiret dileme. Ve etüb ileyh Allah'a dönüyorum artık. Önce Allah seni geleceği Af dileme, muafiyet dileme, boyun eğme, hüzünlenme, görevlere pişman olma. Ne bu bunları işittim diye? İşte bir işten gerekiyor, tepki gerekiyor. İşi var bu. Mu? Eğer bir insanın içinden günahlara karşı bir tepki gelmiyorsa, bir işten gelmiyor, içine gelmiyorsa, gelmiyorsa hüzünle istifa etmesi fazla bir şey sağlamaz mı? Diyeyim, o binaları silemedi, silemez. Böyle. Biliyorsunuz bazı lekeler vardır. Öyle lekeler vardır ki hafif lekedir. Hemen suyla çıkar. Kurdum gider. Öyle de var ki suyunu çıkarmaz. Sabun ile çıkarmaz mı? Diyeyim, böyle. Buna daha başlıyor. Gerekiyor bunlar. Ve tüb-ileyh. O Allah'a dönüyorum. Dönüyorum. Artı günahtan kopma, haramdan kopma, gafletten kopma, Mevla'yı bulma, Allah'a dönüş, Allah'a dönme. Bir kimse bunu gönlünde yaşadığı anda Mevla'yı gönlünde bulur, içine bulur. Bir sabahın kılınmıştı Medim Nebere'de, Aslı Saadet'te. Tabi o zaman elektrik yok. Ağaca karanlık, loş bir hava mesritte, kapıdan karşıdan biri karartı geliyor. Kim acaba? Baktı sabeler Diyete kelibi denen zat geliyor. Yani kelip kabilesinin reisi. Loştur kimse. Fakat İslam'a karşı da bir düşmanlık olmamış kendisinin. En az müşrik durumda. <gülüyor> Bunu göre sahabeler önem aldılar. Acaba Resulullah bir şey yapmasın, kız yapmasın diye. Ama tabi Cebrah Aleyhisselam geldi ve haber verdi. Ya Resulallah! diye geliyor. diye geliyor. Gece çıkmış evinden, gece arası kalkmış. İçine aşk ilahe gelmiş. Mevla aşkı Mevla gönlüne gelmiş. Sabah bekleyememiş. Yanmaya çö çöler düşmüş. Geliyor. Peygamber diyor ki, e hesabım yol açın, dokunmayın, bırakın, geçsin bakalım Hadi ya, şöyle geldi geldi, Peygamber bir baktı karşılamadı. Yaptık bir baktı Peygamberimize, dizinin bağları çözüldü, oraya çöktük kaldı orada. Yürüme hale gücü kalmadı böyle şey. Gerçi önceden Peygamber çok gördü, ama başta göze bakıyordu. Ona bir insan beşler gibi bakıyordu, sırada insan gibi bakıyordu böylece. İçine iman nuru gelince, gönül âleminin uyanımı olunca, o gönül keşfi açılınca, Peygamberimizin hakikatini gördü, nurunu gördü Peygamber. Yandı. Bizim bağ çözüldü, çöktü kaldı oraya. Peygamber burada, ya diye, gel buraya. Peygamber çıkarır hırkasını, bak hırkasını. O zaman meşitte hazır yoktu bile, toprak tamaz kalırlardı. Peygamber hırkasını çıkardı buna, yere serdi. Dehye, gel bunu otur. Oturur mu? Oturamazlar. Aldı yürükayı, yüzüne gözlerine sildi. Ağlanma başladı ama konuşma gücü kanmadı zor konuşuyor. O güçlü, kuvvetli, çok güçlü kişi, heybeti kişi zor konu başladı. Ya Resulallah, Ya Resulallah. Ben Müslüm olmaya geldim. Müslüm hocam ben. Yani gerekeni yap. Yani bunu uzat ellerine. verin bakalım, al elini. Kuyâ diye dedi. Söyle bakalım. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü. Bunu tabi Peygamber söyledi, aleyhisselam adetleri. Diye bunu söyledi, anlamını bilerek. Orada bulunan sahabeler heps bunu söyleyince... Ne olmaz ki orada, ne olmaz ki acaba orada böyle? Karşı peş oldu o bir Nebi o sabahında böyle. <gülüyor> Cenan-ı o, o sabah Meşri Nebi'ye böyle. Efteri ağlaştılar. Bir cezbeye geldi. Nedir cezbe? Allah çekilme gönül ruhun. Cezbeye geldi, titreme başladı. Ağlama başladı şimdi. Ya Resulallah, ama ben çok günahlarım var. O anda günahlarını gördü. Bu işi bu konuya giremedi. Girdim böyle. Yani bir insan günahlarını önce bir görmesi gerekiyor. Günah görmesi gerekiyor günahlarını. Ondan korkmamız gerekir günahdan beri. Korkmamız gerekiyor. Tevhid-i Buyur Ya diye, sen şu anda öyle iman ettin ki o iman nuru hep sana götürür. Kanka götür. Yani, götür buraya. İşte muhterem cemaatim inşallah Teala mübarek önce tövbe istiğfar ile böleceğim. Oturalım evimizde, şöyle diş yıkayım. Önce bir arkamıza bakalım, geçmişe bakalım. Ne yaptı bu yaşına kadar değil mi biz? Yüzü o güzel Mevla onun için bizleri. Nereye koştuk boşuna, ömür harcadık, cefes tükettik. Bunları gözüne getirelim. Günahlarımızı görelim. Onlar günahlarımızı görelim. Mesela eczanlar okudu. Namaza gitmedik. Ki Allah davet ediyor. Mevlam bir ekvim salah Kul namaz kul. bu Allah, yüce Allah davet ediyor. Hayyâle-s-salah. Kulun namaza gel. E, Namazdan kaçmışız. Camiden korkmuşuz. Alın sece görmemiş. Arama dalmışız. Önce bunlara bir görelim. Bunların hepinde bir yılan gibi görelim. Yılan gibi bunlara görün. Ejderha gibi bunlara görelim. Bunlara korkalım bunlardan. İçine bir pişmanlık olsun. Olmasa inşallah baştan esavıla devam dilim Bir kimse böyle gerçek anlamıyla tebetti anda, o kişi o anda kendi o anda fark eder. ...neye fark eder? Günahları gider. Nasıl güneş çıktığı, mı? Kar erir. Hatta bazen güneş böyle kuvvetli olur da... ...buzday bir erir saçaktan böyle. Şapır, şapır şapır şapır erirler böylece. Erirler. O imanları ne yapar? Günahları eritir. Mi? Gider böyle. Kişi gönlün arındıkça... gönlüde rahatlamıyor gönlünde. İşte ki bunalım gider... Sıkıntı gider, darlık gider, sinirsi gider, işte bir rahatlama, huzur, bir itminan. yani mutluluk hali, hafiflik hale gelir. Kişi ona bir de ağlama gelir, ağlama denir, yani ağlama gelir. Nedir bu ağlama? TB'nin kabulü işareti budur, ağlama. Kişi anda bir de ağlaması gerekiyor. Gerçi yani. gelmesi bile gözünden ama hiç olmazsa bir hüzünlenmesi gerekiyor hele ağlarsa ağlarsa muhteremler o gözeşi var e gözeşi o gözeşi saklıyor gizleniyor saklıyor gözeşi muhteremler mane saklıyor gözeşi böyle şey o yaş cennetini söndürüyor adi muhteremler on dakika böyle şey sonra ne gerekiyor tabi başta. Beş vakit namazı düzenli kılmak, güzel kılmak. Yani şu namazı özene özene böyle. Namazdan beri tat ala ala acı etmeden namazı kılmak. Haramla sakınmak tabi. Recep ayının özelliği bir de şu. Bu adet sevaplar katlanıyor. Yürü Aleyhisselam peki hasretlerim. Ve fi recebe bi sebu'ine duifen. Recep ayında sevaplar bile yetmiş oluyor. Recep ayında. Her sevap, kılınlamazın, verilen sadaka, zekatın, verilen bir selamın, hasta ziyaretinin, yani her çeşit sevabın katı ne yapıyor? Yetmişe katlıyor Yetmişe katılıyor. E Recep ayında. Elhamdülillah, bunu kaçırmama gerekiyor. Refîş bir bisel'immi'e. <gülüyor> Şaban de ise 700 kata bak çıkıyor. E acaba başlangıç şey böyle. Şaban ayında bire 700. Resul Ramazan'a, bir elsin Ramazan işte bire 1000. bire 1000. O kadar muazzam bir sevap ayı bu aylar. Neden acaba o güzel Mevlaamı bizi seviyor mu teala muhabbet. Biz haşa ...gölüden tam sevemesek bile... ...o güzel Allah'ın biz ...gabili olsak bile... ...Allah bizi seviyor muhtemelenler. O cennet var. Sekiz tane cennet var. Ucubucuk cennetlerin. ondan boşuna yatırlar onlar. Onların donması gerekiyor. Cennetin de güzelliği... ...insanın olacak. Meğerimiz yani var, davet etti oraya. Bu işin ne yapayım ya? Elhamdülillah... ...böyle işte kandili geceleri... Mübarek aylar, mübarek gece, mübarek günler nedir? İnsanı bir çirkinle toparlanmasına fırsat veriyor beli. İkincisi, bu sevabı kaptırıyor bu sevaplar. Yani kubbe çamur yiyor, kaptırıyor Tevbe. Bu, bu işi ne yapamayın şatale? Mesela yolda giderken bile, işimizi yaparken bile, diye o söz işimiz en koludur. Allah'ın zikri celalce, zikrullah. Allah'ın zikre. Bu da nasıl olur? Dileyen, Allah, Allah der celalce alıyor. Dileyen. Allah, Allah der, dileyen. Dileyen ne yapar? kelime Tevhid La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bilhassa bu, imanın anahtarı muhtemelen. Amet bilen başı bu. Bu kelime tevhid, o kadar değerli kelime tevhid. Eğer bir kimse bu kelime-i diye ilasıyla anlamını bilerek şöyle kalb ile, dille beraber söyleyebilirse mahşede bunlara mizan kalmıyor. Böyle büyük bir böyle şey. <gülüyor> La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bunu söylerken de Kalp atışı ile beraber söylemek gerekiyor bunu. Öyle kimse önüne tesbihi alır, bunu günde yüz defa, iki yüz defa der. Der ama yüzü başka bir yerde, kulağı başka bir yerde, kalbi başka bir yerde, bu kadar fayda vermiyor muhterine göre. Neden vermiyor? Her insana kalbi bir şeytan vardır. Her insanın kalbinde. Sol tarafında şeytan, sağında melek vardır. Herkesin kalbinde. Melek, melek o kişiyi acır. Onu ilham eder. iyilikleri. Ama o kişinin kalbi artık tamamen kararmışsa, meleğin sesi duymaz. Ondan gafil olur. Şeytan ne yapar? Şeytan da, evlullah öyle görmüş şeytanı keşif haline, halinde, keramet halinde, Şeytana görmüşler kurba şeklinde fil gibi hortumu da var. Hortumu alın açmış, insanın kalbine dayı hortumunu bölecek. O kişinin kalbi eğer onda gaflette ise, Allah unutmuş, yinden kopmuş gaflete ise, şeytan kalbi yutma başlığı. Allah tamamen yuttu mu, kişi gitti artık. Yani balığın, Olduğumuz meselen benzer kişi gitti artık. <gülüyor> ama insan Allah zikrettiği anda neyle kalbiyle ama yani. dil etki olamıyor fazla. Böyle bakın, böyle. Çünkü şeytan kalp uğraşıyor, kalp uğraşıyor da yani. dil uğraşmıyor böyle şey. Bir insan kalbiyle La ilahe illallah dediği anda şeytan hemen geri kaçıyor. Daha böyle böyle. Duramıyor böyle. Buna kaçıyor. Bu için elden gelik inşallah elimize geldiği kadar abdesti abdestsiz hatta cüret olduğumuz halde bile buna devam edelim bu buna Hiç kopmuyor böyle şey. La ilahe illallah devam ediyor inşallah. Bir de oruç Tutma bu ayda. Bunu aramaz Fil cennetli nehren yukale recep. Cennette bir nehir var. Yani çok nehir var da bu da özel bir nehir. Akar su yani cennette. İnsan ruhu iki şeyi sever muhtemelen. İki şeyi ruh, gönül. Nedir bunlar? Yeşillik, ağaçlar, akar sular. Mesela denizler sevilmez deniz kıyıları. Kumsal yerler sevilmem. Bu da yeşillik... ...ve akar su. Neden? cennet onlar olduğu için... ...olduğu için. Şimdi düşünelim ki... ...mahşer yerindeyiz... ...mahşer... ...mahşeri... ...güneşin altında... ...güneş yaklaştığımız dünyaya... ...o zamanki düzen değiştirilecek... ...kıyamet değişiyor... ...dünya çok muazzam bu dünyaya büyüyecek... ...güneş yaklaşacak... ...güneş tepeden yakacak... Böyle, böyle yapayım, yakı, yakı, yakacak böyle şey. O zaman dünya çok ama çok büyüdüğü için çok yavaş dönecek. Çok yavaş dönecek. Yani 50 bin yılda bir dönüş yapacak dünya. O günün bir gün 50 bin yıl olacaktı. Dünya gününe böyle. Yani, yani akşam olsun da yani serinlesin o da akşam olmayacaktı. 50 bin yılda Anca bir devre çıkıyor. Mahşerde. Güneş tepede. Güneş beynin kaynıyor. Açlıca kalbi izdiham. İnsanlar, cin, şeytan, haymenlik hepsi orada. Üç Üst üstüne izdiham. Sıkışırken böyle. Yalla yak. E dünya o zaman badene dönüşüyor, metane dönüşüyor. Kızın saç gibi oluyor. Tabandan yakıyor. Güneş yakıyor. Mağaz-ı kalabalık. Ter, ter, bunalım, sıkıntı, susuzluk. Yalnız çıkmış böyle şey. Tabi herkes sırasını bekliyor şimdi arada. Nasıl bekliyor ama? içinde pişmanlık, korku. Oradan şey dünya'yı hatırlıyor. Dünya'yı hatırlıyor. Ah, ah ah çekiyor böyle. Niye aldın ki o dünyaya? Niye aldın dünyaya? Kıyamet kop dünyada yok oldu. Tozum oldu dağda taşlar yani dünyada böylece. Evi yıkıldı. O çabalığı hepsi boşa gitti. Ne gerekiyor maaşlarda? Sevap, sevap, sevap. Başka? Hepsi boş muhteremdeler. Efendim işte on tane diploması varmış. Bakan mevküyü varmış, varmış, varmış. Hepsi de boş, boş, boş, boş muhteremdeler. Hatta dünyada bile bu olabilir bazen. Dünyada olabilir bazen. Bir gemide gemiye bindik, açıldı büyük denize. Adam birdenbire bir fırtına koptu, dev dalgalar gemiyi salıyor beşi gibi. Gemi. gemi battı batacak. Dev dalgalar. Derken gemi, batmak üzere. Amos yapılıyor şimdi, kaptan tarafından. Herkes aslında can geleni. Alın bak diye şey. Şimdi gerekiyor da gemi batmak üzere. Ne gerekiyor can yeleğe? Can yeleğe. Biri kalkmış. Hakkıların biri kalkmış. Öbürü muazzam milyarder zengin. Ne olur bana ver 1 bir milyar dolar vereyim. Verir mi? Verir mi? Yani onda denizde. Ne gerekiyor da can yeleği, can yeleği, can yeleği. Bu kadar. Amca, dayı, dayı yok. Arkama yok böyle. Karapul geçmiyor da aman can yeleğe, can yeleğe bak. Yani bir can yeleği dünyaya değiyor. Hayatına bağlı. Böyle. İşte mahşerde de mahşerde, Hocu, mahşerde de sevap, sevap, sevap. Ah! herkes ah böyle. Niye buraya bir şey gönderemedim? Estaim billah. Ya kulu ya li hayati. Ah! Buraya bir şey gönderseydim dünyadan. Göndersin bu olacak mı? Olacak mu Bu olacak mu Yani bir de dünya hayatına oradan o pencereden bakalım, dünya bakalım böylece? Şimdi 50 bin yıl mahşede kaldı. Kim kaldı? Günahkarlar. Gerçek mümdede kalmıyor fazla tabiyle. Her şey sağlam, tamam. Geç, geç, geç bakalım. Kolay iş bunlar böylece. Şimdi günahkarlar 50 bin yıl orada kaldılar. Tabi ehli Müslüman da kalacak tabi orada. da kalacaklar. Şimdi şu fark var. Mahşerde hesap bittikten sonra günahkarlar ila cehenneme zümara Böyle bölük bölük cehenneme. Her bir günahkarı iki zaman yakılıyorlar. el lira bağlı. ayaklarına zici vuruluyor. cemi götürüyorlar. Şey. Yani mahşerden kurtuldu. Ama daha beterin cenneme atıldı. manu ehli ehliyman. Elhamdülillah cennete. Herif'ün fiil cennet. Kur'an'a göre cennete giriyor. Ne var cennette? Önce yeşillik, ağaçlık. Kişi bir cennetler geriye kapıdanlar girişte bakıyor. Oh elhamdülillah. Ne istiyor mahşerde? Bir gölgelik. Ah, bir gölge olsa, yeşillik olsa, su olsa. Yani girdiği andan bakıyor. ...yem yeşil ağaçlar cennet... ...yem yeşil ağaçlar... ...cehennetteki düzen... ...denge, yaşam koşulları... ...dünyaya benzemiyor muhteremler... ...farklı orada böyle şey... ...dünyada bile... ...mesela kutuplarda başka hayat var... ...ekvotoda başka hayat var... ...bizde başka hayat var muhterem böyle... ...yani şu dünyada bile... ...hayatta dünyada bile var böyle şey... ...cehennetteki yaşam koşulları... ...başka, dünya başka... ...ağaç var orada böyle... Ama ağaç odun değil ağaç, odun değil, altından, gümüşten ağaçlar. Kökü yukarıda, dallar aşağıda. Bir kimse, hatta koşarak gitse, yüzyılda bir ağaç gölge, gölgesine giremiyor yılda yüzyılda. Böyle büyük ağaçlar böyle. Üzerinde, cennette mevsim olmaz için cennette her zaman üzerine hazır meyveleri. Kabur yok çekirdeği yok. Cenneti özel. Eyveler. sonra akar sular. Akar sular. İşte bir nehir daha var orada cennette. Adı Recep akarsu. Mesela şey şeyi var. Çok ırmak daha var. Bir adı Recep. Eşeddü beyada minel lebeni. Sütten daha beyaz. Ve ahlami minel aseli baldan daha tatlı. Ben sâme yevme mirecebe, sâkallâhu min zaliken lehriyeyim. Bir kimse Recep ayında bir gün oruçlusa ondan sıcak olurlar. Bir gün tâsıbı öyle. Yani bu ayda ilk şuan bir gün bak gerek yok. Tabii çok olursa ne olur? Daha çok olur tabii, iyi olur tabii. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şu, şu dua okurdu Aleyhisselam Hazretleri Recep'e gelince. Allahümme bârik denâ Ferece ve Şaban ve belliğna Ramazan. Allahümme. Ey Allahüm. Resulullah okuyordu bunu. Mübarek. Bir yani cebe. Bir derece mübarek kıl. <gülüyor> ve şabanı. Ondan bir de mübarek kıl. Bir de bir şabanı. Mübarek kıl. Mübarek. Yani bereketlenme. Maddi manevi. Ve belliğna Ramazan. Biz Ramazan'da ulaştır. Yani canımızı alma, Ramazanı erişelim de, Ramazanı yaşayalım, tertemiz temiz elim, sabahı çok olsun, ondan sonra al bizi aman Allah teala. Düğme dua etti ya Allah teala. Allah'ın ricavi sabahımızın bariakı, kıl, biz Ramazan'da ulaştır Rabbim, ulaştır. Ramazan'da görelim, uğraşalım, terapık kılalım namaz kılalım, göğe arınalım. Yok, bire bin seyahat var. Peki, Peygamberimiz acaba son Ramazan'a ulaştı mı? Ulaştı mı acaba? Ulaştı mu terimler? Peygamberimiz Ramazan tuttu, son Ramazan'ı da. hic 11. yılda tuttu. Ramazan çıktı mı Şevra'yı giriyor. Arkadan zil kadayı giriyor. Zil kadayı giriyor böyle. Zil kadayı'nın 25'inde Peygamberimiz hacce çıktı. ve da Hacı'yene, son Hacı'yene. Zaten tek Hacı var Peygamberimiz muhtemelen. Tek Hacı var. <Gülüyor> Peygamberimiz Hacı Hazretleri Haber Gönül etrafı kabilelere ben bu sene Hacı'ya gideceğim. İsteyen Medine'ye Medine geliştirmek buradan beraber çıkalım. Dileyen de yolda bizi iltihak etsin yolda bize. Haber verildi. Tabi kim durur ki muhtemelen kim durur ki ya böyle. Allah'ın Resulü aleyhisselam adettir hacca gidecek. Ona bir hac yapmak. Hac yapmak böyle. Onun gölgesinde onun himayesinde hac yapmak onlara nasipmiş o. Onlar ne yakmışlar ona. 40 bin kişi Medine'ye geldi. Etraftaki yakınlar böyle. Kırk bin kişi Hediye toplandı. 40 bin kişi. O dönemde kırk bin kişi muazzam büyük bir güç yok. Geldiler. Teala Hazretleri Zülkade'nin 25. gününde Parisi günü rivayete göre, bu dal kuvvetli rivayet. Öğlamazını Melih'e kıldı, Meşret'e öğlamazını kıldı. Öğlamazını oradan yola çıktı. zül denen yer vardır. Mülkat Tergen'e bende. Medine'ye 7,5 kilometre mesafesi aşağı yukarı. Oleydi Ali Hamazetleri. Peygamberimiz iki namazını kaç kıldı? İki dek ay kıldı. İki namazını da. Akşamı kıldı. Yasayı kıldı. Sabahı kıldı. Her şey namazını kıldı. İhram girdi. İhramazını kıldı. Yola çıktı muhtemelen. <Gülüyor> Ali Hamazetleri. Etrafında kırk bin tane sahabe. Kırk bin sahabe ama... Sanki her biri aynı gönlle kalbe bağlılar bana. Kimse, kimse iyice itmiyor. O kadar muazzam bir intizam, disiplin, bir saygı birbirine, sevgi birbirine karşı, sesli sükret içerisinde 40 bin tane sahabe orada gusuf aldılar. Orada bir adet bir kuyu var orada, kuyudan su çektiler. yıkandılar bu arada, İram gelirler, namazsatıyorlar. Develere binirdi, lebbek, bek diye yola çıkıldı muhteşemler. Tabi öyle bir kabile, öyle bir kafile, öyle bir haç yolcu kervanı artık cihanı görmüş, göremeyecek muhteşem. Geçti aslında. Yani 40 gün tane, hep sahabe ameliydi. Her biri sahabe, ne demiyor sahabe, evliyalarından çok çabuk, üstün insanlar, her biri her bir Allah diye yanan insanlar Peygamber başlarında le Allah'ın lebeğ diye tedbiyeli yol çıktı bunlara Yolda ilave başladı uzak kabileden beri. Oradan bin kişi geliyor, yüz kişi geliyor, her kabileden beri iltihar ederdi. Yüz biri geçti Hüseyin'ler. Yüz yirmi dört bin bu sayı ulaştı. Elhamdülillah Dileşe'nin beşinci günü Pazartı günü sabahtan Mekke geldiler. Mekke'ye geldiler. O tab o senen tabi hac yapıldı. O gün de e günü Cuma gününe denk geldi yani. Hacı Ekber zatı oldu o gün de Cuma gününe geldi ve Cuma günü Aleyhisselam adetleri ikindan sonra öyle gün tabi Cemal beraber kılındı. Dediğimiz. Cebel'e rahmet de orada. Rahmet dağı var orada. Tek şey tepe değil böyle. Tek onun yakınına geldi. Devi üzerinde o peygamber ümmetine son bir hitap etti orada buna. Buna veda hutbeş deniyor buna. Veda hutbeş deniyor buna böylece. O peygamber ümmetinin nasihatleri, öğütleri gayet belirgin bir şekilde. E, yüzümde bir sahabe var. Tabi dağıtak insan da oldu. bir <gülüyor> herkese. Birkaç tane sahabe, sevgili olanlar, ona tebliğ ettiler. <gülüyor> Peygamber cümleyi tamamlıyordu. Onlar ilave ettiler. Sağdan solu yaptılar. bu şekilde böylece. Herkes tabi gözlerini dikmiş Rüşulluğa. Onların çoğunda son görüşü ama çoğunun son görüşleri Peygamber son görüşleri böyle. Herkes artık böyle Besolmuş, ruhlar tatmin olmuş, gönüller yanmış böyle. Feiz, mani ruhsal feizler etrafı sarmış, afakı sarmış. Melekler hepsi orada. ve hacı bu. Öyle haş oldu orada. <Gülüyor> Zeynep Aleyhisselam Hazretleri şöyle sonunda. Ümmetim, ben size bu İslam'ı Kur'an'a tebliğ ettim mi? Bana bunu Allah soracak mahşede Allah bunu başlaya bana soracak. Ben size sorurum şimdi, bana cevap veriniz. Ben size Allah'ın emirlerini, kuranı tebliğ etti mi ümmetim? Ettin ya Allah? Bekle Tekrar sordu. Ey ümmetim hesabı. Ben size bu kuranı, din-i İslam tebliğ ettin mi? Duyurdun mu? Ettin ya Allah? Durdu. Tekrar sordu aynı cahberinece hac şeyleme oldu. Hac derler. Hatta Cebel-i düştü. İhramı değil düştü hac dersten. Elinde kaldırdı. De, Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Şahit ol demişler. Ya işte bu şekilde. Sonra Alesh'imiz tabii hacdan döndü. O ayın sonunda, yani zilhiccen sonunda Bedine'ye bir gene geldi orada. Bedine'ye geldi. Arkadan zaten Muharrem ayı geliyor, İslamın başı geliyor. Peygamberimizde bir oğlu vardı, son olmuştu, İbrahim adında. On yedi aylık. O da vefat etti muhtemelen. Peygamber Ali'se mazeti acıların hepsini tattı böyle. On da tattı muhtemelen. Elliyle kendi olduğuna kıyasla mezarla koydu, koydu orada. Ve Safra yakından geldi, Peygamber hastalandı vardı Hastalandı Peygamber. Hazretleri. Hastalandı. Ateş baş ağrısı ile başlı hastalığı. Ateşli bir hastalığı gelirkenin sene. Ateş gibi bütün her tarafı yanıyordu. Bir harçlı gelirkenin kendisine <gülüyor> Baktı ki Allah Allah, Resulullah namaza geliyor. Bir haber geçiyor. Namaz kıldırıyor ama dönüp hesabına sohbet yapamıyor ama. Alıkmış sahabeler peygamber sohbetine başlamakta. Yani Resulullah'ın sohbetinde o anda cennet daha tatlıydı geliyor onlara. Yani cennete koyan bir tarafına devletin sohbetini koyan bir tarafına emin olun ki kim isterseniz cennetini istiyorlar. Yani cennetten çok daha çok tatlı Resulullah'ın sohbeti. Şimdi bakıyor sahabeler Aleyhisselam adetleri namaz kıldırıyor ama yavaşça kalkıyor evine gidiyor. Hiç konuşalım böylece. Eyvah! resulab hasta mı acaba? Kimileri bunu yol yol bunlar yordular. İşte kaç dönüş dönüşünde yoruldu derdi onu yordular. Ama geçmiyor tabii. Geçmeyince güne başladılar. Ağlamaya başladılar sahabeler. Hiç bir hiç kaldı. Dünya hayatı durdu ya sahabelerde. Resul olmayınca dünya ne yapın dediler. Hepsi kaldı dünyada. Kimisi evine gidip hanımını yatamıyor. Evler dar geliyor. Medine dar geliyor bunlara. Boğazlar ekmeği yemeğe geçmiyor boğazlarından. Resulullah hasta. Ne olacak onsuz? Yandılar bunlar. Hasta Abbas. Amcası Aleyhisselam'a. Am Abbas geldi. Peki amcası. Ya Muhammed. Ya Resulallah. Sahabe-i çok üzgünler. Çok hüzünlüler. Sen üzülüyorlar. Ne olur? Gel bir çık meşte geldi onlar onlara birkaç söz söyle onlara. Hazreti Ali, Hazreti Fadıl de, amcası Abbas oğlu o da geldiler. Daha ikisinin koluna girdim otelinler. Biraba <gülüyor> değil de minbere geldi. Utbokunun yerinde. Binir baslamana oturdu. Döndü hesabına. hesabım benim hastamı üzülüyormuşsunuz. Hangi peygamber ümmetine ebedi kaldı, ben kalan sizinle, ben de gideceğim. Rab beni muhayyar kıldı, Rab beni. İstersen bir Mevlam'a kavuşacağım, yine kalabileceğim. Ama ben, ama ben dedi, Rabb'imi koşmuş istiyorum Peygamberimiz de Allah'a yanıyor. Allah'ta yanıyor böyle, o konular yanıyor, yanıyor böylece. Artık görevini tebliğ etti, Kur'an-ı Kerim tamamlandı. Eğer din İslam'ın gerne otu elandırıla, artık ben de Mevlam'ı ilamı kabul ettim bulundu onlara, hasta bulunulara. Sonra tabii geri döndü, gitti yanına ve çok aran geçmeden muhteremler, tabii uzak olan bu konuya, hem ailesini, ruh mevlaya teslim etti muhteremler. Erdeye kavuştu ailesi muhterileri. Şimdi tabii Peygamberle dönemi kapandı. Din Peygamberden sahabelere kaldı, sahabelere kaldı. Sahabeler. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselam vefat ettiği gün, o gün muhteremler, o gün şöyle kuşu vaktiydi, kuşu vakti. Yani saat 10 Fransdiren 9 arası kuşu vaktiydi. Sabeler acıçılığı, ağlası için hastalığı arınmamış etrafında, orada yatıyorlar. Uykusu gelen bir ayak duramayan böyle bir çöküyor da bir doğru, o da uyuyaz bir şey Sabeler etrafını dolaşıyorlar. Baklar ki, diyelim evinden ya da kadınlar var evinden, kadınlarda bir ağlama sesi geldi kadınlarda. Anladılar ki işler gitti. Allah başlarda bu sahabelerde kimin dili tutuldu? Diyorlar. Biz baya çözüldü böyle. Sanki hiç oldu gibi oldun sahabeler. Şudur da sahabeler. Ben dediler. Fakat Tevhidimiz sonra ne yaptı bunlar muhterem sahabeler? Elleriki artık ne yapalım bir dünyayı? Ama din yüze kaldırdılar, diema kaldırdılar. Bu dinin götürülmesi gerekiyor, götürülmesi gerekiyor. Tebrik bir gerekiyor. Ne yaptı sahabeler? O kadar sevkli me'aliler, dünyanın dağıtılar, İslam'a çalıştılar muhtemelenler. İşte şu anda din bize kaldı azı cemaatim. Din bize kaldı, eman din omuzlarımızda. Emane Allah'ın din kitabı omuzlarımızda. Yemin olun, Yatma, uyuma, gaferi zamanı değil muhteremler. Televizyonu marş seyretme zamanı değil. Fren takımı, kalitesine gol girmiş sana ne, bana ne ondan. Tamam. Allah onu bize sormayacak muhteremler, onu sormayacak. Yani zamanımız kısıtlı muhteremler. Hayat kısıtlı, şer muazzam çalışıyor. Nefisi azmış, gerçekten muazzam medene bulmuş. Günahı her tarafı sarmış. Yanıyor, yanıyor ben, yanıyor. bir yangın var. E buna bakmamız gerekir muhtemelen. Yani işimizdeki iman nuru buna bize bir tepki yapmalı. İşimiz yanmalı böyle. İş yapmamız gerekiyor burada. Şimdi İslam fıkhına göre deniz kenarında üç beş gün şey namaz kılıyor, cemaat yapmışlar. Deniz kenarında ve su kenarında. 35 toplanmışlar. Namaz, cemaatle namaz kılılır. Namazılar. Giriş suya girmiş, yüzmesi bilmiyor, boğulmak üzere suda. İmdat, in can kurtaran bağırıyor. Ne gerekiyor hep oturanlar? Namaz mı bu da vacip oluyor bakalım onlar. Namaz bu kurtarmak gerekiyor mü acaba Yani bir can kurtarmak için namaz bile bozuluyor. Can kurtarmak için. Hangi canı? Dünya hayatın, dünya canını. Allah korusun. Bir insan artık derse ne olur, ne olur Mustafa Bir insan günahı girerse ne olur hali, ne olur? O kabir kolay mı acaba kabir? Kolay mı kabir beriş? Bir gün Ramazan'dı. O gece kadar güzel olacak takvimlere göre iki namazına. Adapazarı'nda Parasalili'ndeki meşrit var. Orada kılım iki namazını. Meşriden çıktım. gidiyorum. Önüme biri çıktı. İlk defa gördüğüm bir kimse. Ama şöyle mevzu böyle, yani cezbeli böyle, dünyayı görmeyen insan. Bana dedim şöyle, hocam, sana bir şey sorayım mı? E, sor, biliyorsun, söylerim. Şöyle baktım kendine. Boş değil Muhterem'de, mağlubatı var kendisine. Be, boş değil Muhterem'de. Bana şunu sordu, ''Hocam'' dedi, ''Öyle bir mevta kabrinde niye bağırıyor?'' dedi. ''Niye bağırıyor onlar?'' dedi. ''Niye bağırıyor kabrinde?'' Şöyle baktım, yani keşif kubur deniyor buna. O makamdaki bir kişi <Gülüyor> halinden belli. Ben de ki, ona şimdi onun sorusuna cev soru, cevap verdim. Evet dedim, kalbi arasında bu haktır, oradaki mevtâb bağırır, çağırır, afigan eder ama onu herkes duyanmaz ki. Şey yaptı muhtemelen, bir şey bir baktı böyle, ah, ben duydum dedi böyle, ama ben duydum dedi böyle, nasıl duydum dedim. İsmi'yi bir köy, Adapaz'ın köyü, köy giderken dedi, mezarına geçiyor köy dedi. Mezara yaklaştım karşıdan, mezardan öbür tarafından mezarım dedi. Bir kadının sesi, mezardan kadın sesi. böyle ah hep bu şey böyle ah hep çek bu şey böyle ah ah var var böyle böyle kimse yok yalnız korktum baktım böyle baktım baktım böyle böyle. acaba hangi mezardan geliyor baktım böyle yeni bir mezar yeni mezardan ama kadın sesi geliyor dedi. Ben de, böyle berilmedi köye gidiyor köyde soruyor. Kim öldü bu kütü yakında? Ve filan kadın öldü. Nasıl insan o? Bıraktıya bak. bırak böyle bak. Bir dakika bir muhteşem. Bu tabi dönüyor. Aradan bir hafta geçiyor. Aklına geliyor. Ama unutamıyor tabii bu olayı. Gideyim bakayım diyor. Acaba yine o kadını azaltan bakalım acaba. Böyle. Bir hafta süre gidiyor. Yine de yaklaşırken mezara. Aynı mezardan kadın yine bağırıyor böyle. Aaa böyle. Ah deyip var muhteremler. <gülüyor> muhteremler Allah aşkına muhterem. Kendinize muhteremler. Ölüme şahı yok muhteremler. O kabile gireceğiz. Muhteremler. İnsan dünyada en üst makamda da olsa, holding sahibi olsa ne olsa olsun, ne sonu? Beyaz bir kefen, son gömleği muhteremler. Tavuk'ta binecek, insan medaya girecek muhteremler. Işte. ne gerekiyor kabirde? Nasıl denizde geri denizde can yeleği, can gele. Ne gerekiyor orada böyle? İman ameli salim gösteremez. Salimler. Bu iş inşallah talebe o mezarımızı bulunduralım o Bunu çalışmış inşallah Evet tabii çok şükür olsun ki Mevla'mıza keybiyi Allah kabul ediyor muhtemelen böyle. yani Mevlam kulunu itmeyin geriye Biraz lafı git sen şu yapın demeye Mevlam muhtemelen böyle. yani bir kul yıllarca Allah isterse, haram işlese, açık saçı geçsin, almasa, kulmasa da, her kötü yapsa bile ama kapıya geldi değil mi? Döndü kapıya geldi boynu büktü içi yanında göz yaşardı Allah'a yalvarınca Mevlam kulun orada kabili muhtemelen böyle. Mevla hepimize inşallah Tövbe-i Nasuh nasip etsin Muhtemelenler. Gece Tövbe. kalbini atsın inşallah. inşallah, inşallah. İslam'a karşı inşallah, inşallah. İslam sevmek, olsun, gönlümüzde. Inşallah. Allah için din işi çalışma nasip etsin inşallah, inşallah. Bu muhala gecelerde mübarek olsun inşallah. İlla Fatiha.